Ya hanım, zaman çabuk geçiyor. Sayılı saatler kaldı İstanbul yollarına düşmeye. Bakalım ne olacak sonrası. Sorma, Erzincan'a iyi kötü alışmıştık. Her yere alışılır kızım. Babanla az mı gezmiştik Rumeli'de? Ta Selaniye son ne kadar. İstanbul'a tayin ediliriz diye ümitlenirken anne, bu defada ne olacağımızı bilmiyoruz. Eh. Bakın bir sürü akraba İstanbul'da. Valide hanım... Feriha'yı benim gibi bir askere verdiğinizde... Yanlış anlama evladım. E, yani Feriha beraber olmayı istiyor senden İstanbul'da. Öyle olsa ne iyi olurdu diyor. E, tabii başka he? türlü nasıl düşünüyorsun? Bir cihetten hak vermiyor değilim Feriha'ya da. Evlenmemizin arkasından çıktık İstanbul'dan. Benim bir şikayetim yok. Uzaktayken ailemi özlüyorum o kadar... Annemi kaldırdık İstanbul'dan buraya kadar getirdik. Şimdi ani bir Kızım ben geldim hem seni hem de buraları gördüm. Ne yapalım bir ay oldu ama şimdi de döneriz İstanbul'a. Feriya seni çocuklarla İstanbul'da bıraksam? Ne kadar zaman için? Zaman için şimdiden bir şey söyleyemem. Bilmem o zaman. Ben seninle beraber olmak isterim ama çocukların mektebini düşünüyorsan... Ha, elbette onu nasıl düşünmem. Osman on iki yaşına bastı. de okuyor. Arkasından da perizat yetişiyor. Valla evladım bunu sen daha iyi bilirsin. İstersen aileni gidicin yere götürürsün. İstersen İstanbul'da bırakırsın. Değil mi? Ben valide hanım hepinizi İstanbul'da bırakmayı daha uygun buluyorum. Hem yani. çocukların mektebi var. Sen bilirsin derim gene de. Dur sana çay demlemiştik. He iyi. Ayşe. Ayşe. Buyurun hanımcım. E Çay demlendiyse getiriver artık. Hazır efendim hemen getirin. Biliyor musunuz burada çeye fena alıştık. <gülüyor> Zararı yok evladım içki değil ya. <gülüyor> bana fazlası çarpıntı yapıyor. Ha, damadım askerdir. Everallah ona hiçbir şey çarpıntı vermez. <gülüyor> <gülüyor> Eksik olmayayım Valide Hanım. Çayı getiririm ee, Getir buraya koyarız biz. Getir getir. Küçük Filcan'ı bana veririz. Neden? Senin fincanın bu değil mi? O ama fazla içmeyeceğim. Benimkinin şekeri fazla olmasın. Ayşe kızım dikkat et döküyorsun. Ziyan yok canım. Ziyan yok mühim değil. Ver bakayım şekeri kızım. Şekeri azalttığına göre yeter mi? Bu? Yeter. Bir karıştırayım bakayım. Herhalde iyidir. <gülüyor> Hala. <gülüyor> ama ağzımızın tadı kalmadı. Anlıyorum evladım seni. Kayınpederinin rahmetliyle de bizim hayatımız böyleydi. Plevni'ye gitmeden önce bize de böyle yol görünmüştü Erzurum'dan. Annem göçe alışıktı. Ya o. sen? <gülüyor> Senin de biraz talim olamalı. <gülüyor> <gülüyor> Oldukça babamın sağlığındaki, çocukluğumdaki gibi. Eh mesele yok deme. Elbette asker kızı, asker karısı o. Bana çay koymayın canım istin. Neden? Ne oldu? Hiç, hiç. Pek keyfim yok. Ben anlarım. Sen her şeye sıkılıyorsun evlad. Doğru söyle. Valide... Bazı kişilerin intikam duyguları depreşiyor da... Annem nasıl da anlar? Eh kızım, bunca yıldır tecrübe sahibi olduk. Baban da böyleydi. Kışladan gelince ne geçtiğini yüzünden anlardım. Babam hiçbir şeyi belli etmezdi gibi geliyor Ona rağmen bana. ben gene anlardım. Halil Bey, intikam duygularından bahsediyordunuz. Evet. Bizimki tayin değil, bir çeşit sürgün. Nasıl sürgün? Yani tayinin maksadı bu. Yani muber kişilerden doğuyor. Kime ne yaptınız ki? Ah. Bir dakika. Ayşe. Ayşe. Çay takımlarını toplasın da rahat konuşalım. Evet evet. Kızım şunu da alıver. Alayım anne. Ayşe şunları da koy tepsinin kenarına. Şunu da şekerliği de al. Şekerliyi de. Bakın limonu unuttunuz. Limonu da götür Ayşe. Bek içer belki efendi. İçmeyeceğim. Hepsini götür kapıyı da kapa. Evet onu söylüyordun. Sultan Hamid'e bağlı olanların gayzı. El altından bazı tayinler yapıyorlar yahut yaptırıyorlar. Peki hürriyetle beraber onların sesi kesilmedi mi? Tabi büyük ölçüde kesildi ama müstebit padişahın teveccühünü kazanmış olanların kalbi bağlılıkları devam ediyor. <gülüyor> eder evladım eder. Teveccühle sırf rütbe almak için kayınpederinde Mahut Paşa Kaş'la göz arasında jurnal etmişti. Bu yüzden Fizan'a sürülmüştü. Oradan yazdığım mektupların hepsini sana vereceğim. Memnun olurum validem. Demek ki talihim kayınpederinkine benzer bir yön takip ediyor. Allah en canımızı hayretsin. Öyle öyle. Bazı hadiselerin önüne geçilemiyor. Bu tayini kim çıkardı peki? Kim çıkaracak? Müşir Paşa Hazretleri. Şimdi ne olacak? Kızım Teriha boşuna soruyorsun Olacağı yol göründüğü ey mağripli gaziler evet, Sağlık olsun evlat. Hareketiniz ne zaman Halil Bey? En kısa zamanda Buradan Trabzon'a yaylı arabayla Oradan gemiyle İstanbul'a Öyleyse şimdiden toparlanmaya başlamalı <gülüyor> Oturun canım yarın sabah başlarsınız Şimdi ben kaymakam Mahir Bey'le bir konuşmakta fayda görüyorum ha, Bu saatte mi? Çok geç olmadı mı? Canım yabancımız mı Mahir Bey? Madem öyle uygun görüyor görüşürüz Evet evet öğrenecek bir şeyler var Hem kendisi de zamanını söylemedi ama ayak üstündeydi Ordu kumandanının yanına girmezden önceydi Bir görüşelim seninle dedi Peki nasıl isterseniz Sana zahmet hanım benim palaska kayışıyla tabancamı verir misin şuradan Bir dakika öbür odada Emir erini de alacak mısın haber verelim mi reşide Önce şu evrakı koyayım cepme Ne dediniz valide hanım Ayşe'ye söyleyeyim mi haber versin mi Reşit'e İstemez o burada kalsın ama evladım... Ne gereği var Valide Hanım? Getirdim. Kaputunuzu sofada mı giyersiniz? Evet. Önce şunları kuşanalım. Çizmelerim kapının önünde değil mi? Evet. Emirber hazır mı? Ona ihtiyaç yok dedim. Ama o da gelse. Dedim ya bitti. Hadi çıkıyorum artık. Ayşe koydun mu çizmeleri? Koydum efendim. Sildim de tozlarını. Getir bakayım Çizmeleri. Buraya bırak. Böyle şekilde getir kaputu. Buyurunuz efendim. Beşi de bir şey söylemedi değil mi? Ya, bir şey demedik efendim. E, siz haber vermeyiniz dediniz. Tabii tabii. Galip bugün çok yoruldu. Evet, Allah ona bir şey olmaz be efendim. İyi pekala. Hanımcım şimdilik kalan smanadık. Güle güle. Epeyce ayaz var. Tayin emrini aldın mı? Tayin emrimi bugün tebellü ettim efendim. Ee, hareketin yakındır herhalde. Evi toplama hazırlığına yarın sabah erkenden başlıyoruz efendim. İsabet edersiniz. Bir an önce yola çıkın. Bir sebebi mi var efendim? Henüz bir şey yok ama... ...menzile koyulmakta isabet var. Muhterem kumandanım... ...akrabalık bir yana... ...naçizane sizinle... ...aynı davaya inanmış kimse olarak... ...sebebini sorabilir miyim? Otur şuraya otur. Şimdi dinle. İstanbul'dan gelecek emirlerin nasıl çıktığı belli olmaz. Filan yahut falan tesirle bakarsın emir değişir. Anladım efendim. Müşir Paşa'dan bu beklenebilir. Abdülhamid'in halinden önce atını bildiği gibi oynatan bu kişiden her şey beklenebilir. İyi anlamışsın. Sen zannediyor musun ki... ...bana karşı daha iyi niyet besleniyor? Sanmam efendim. Ha, öyle. Miralayla terfimi geciktirmek için... ...elinden geleni yapacağına hiç şüphem yok. Çok yazık efendim. Neyse, neyse, neyse, geçelim bu Evet ee, Kafi miktarda param var mı? Var efendim. Doğru söyle, yola çıkacaksın. Dur, ben vereyim sana şu on beş Ama efendim... Al ben... şunu, al. Elinin değdiği zaman verirsin. Eksik olmayın efendim. En kısa zaman... Canım bırak şimdi onu, uzatma işte. İstanbul'da bizimkileri görürsünüz herhalde. Hep bilirsin bizim hanım yeğeni Feriha çok sever. Elbette görürüz efendim. Hem Feriha ile teyzesinin araları az olduğu için kendilerine abla dediğini de bilirim. Efendim onu bizim kayınvalide söyletmiş. E, bakmış ki bizim Feriha hala Mesude Hanım yengemizin yaşları yakın. Bizimki de teyzesine abla abla diyor. Bari böyle gitsin demiş. Bu değiş belki de onları birbirleriyle daha samimi yapmış efendim. <gülüyor> Onu söyleyeceğim sana. Tayin emrinin mahiyetini biliyorsun. Bir maksat olduğunu sezdin değil mi? Derhal efendim. İstanbul Merkez Kumandanı'na... Tamam, tamam, tamam. İstanbul Merkez Kumandanı'na teslim olacaksın. Ama endişeye gerek yok. Buradaki irtica benim sebep olduğum kanaati beslendiğinden... ...adeta suçlu vasfıyla... ...İstanbul Merkez Kumandanı'na teslimi hususunda... ...kayıt düşünmüş olacak şey mi efendim? Onun i̇rtica. üzerinde durma, durma. Merkez kumandanı Üsküdar'lı Arif sınıf arkadaşımdır. Evet, ona bu mektubu verirsin. Maaş üstüne efendim. Sağ ol. Lazım gelen şey yapılır. Daha ilerisi için de Allah'tan yardımcın olmasını dilerim. Eh, hadi bakalım. Bir diyeceğim var mı? Yok efendim. Sağ ol, emrinizdeyim. Bakalım. Ayşe! Ayşe! Buyurun efendim geliyorum. Kızım nerede benim nalınlarım? Ben kaldırdım efendim. Eşya toparlarken bir tarafta kalmasın diye. Aferin kızım. Abdest tazeleyecektim de. E, namazınıza meraklı olduğunuzu hmm. bilerem de. Buldunuz mu anne aradıklarınızı? Bulduk bulduk. Ayşe sen hemen seccademi çabuk seriçer ki odaya sonra hanıma yardıma gidersin. Peki hanımefendi hemen seri. İbrikle su dökelim. Ha gel dök dök çabuk. Hay Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Suyun sıcaklığı iyi mi? İyi iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasak örtülerini getir Ayşe. Şimdi getiririm. Hanımefendiye su dökürem ne? Ah, annem abdesti alırken bir dakika dinleneyim bari. Yorgunluktan artık her tuttuğumu düşürüyorum. Kırılan yok ya hanımcım. Yok ama kollarım kalkmıyor artık. Senin Reşit gelince kışladan... Bey söylese bile haber vermeden gitmesin bir yere. Yatak denkleri yapılacak daha. Söyleyeyim efendim. Bana demesine bakılırsa şehir dışına gönderdi bek efendi. Gördün mü ya? Bana haber vermeden bir yere gitme diye söylemiştim ona e, Begefendi efendi eline bir pusula verdi Çabuk fırla dediydi de Kime gönderdiğini duymadın mı? Ha, duydum hanımcım Kaymakam Bege'me öyle bir şey dedi Ay Allah kim bilir kaç saatte döner Kızım neden haber vermedin bana e, Korktum hanımcım Begefendi çok sert hem de telaşla söyledi Önce Leşit Efendi'yi göndermiş Kışlaya bulamamış O yüzden çabuk atımı al git dedi Anlaşıldı Mahir enişteye gönderdi onu Mahir Bey'e niçin gönderdik Reşit Efendi'yi? Söyleyeyim anne ama namazın geçmesi. Aa, doğru doğru. Dur namazım geçiyor. Dur şurada hemen selama durayım bitsin. Hadi Ayşe sen gel bakalım öbür odaya. Hanımcım bunları da saracak mıyız bu bezlere? Tabii iyi sar. Şuradaki bezleri de onun için ayırdım. İyi sar kırılmasın lambalar. Bak şöyle yapacaksın. Tamam hanımcım anla. Çocuklar mektepten gelmeden kapkacağı yerleştirmeli sandıkları. Hele bunları bitirelim, onları da tezelden yerleştiririz hanımcım. Orası kolay da... Zor olanı neymiş ki? Hanımcım, bir şey diyecektim de... Söyle ne söyleyeceksin? Bizi de götürür mü sen diyeceğim. Burada bir yıldır çok alıştım size. E beni size verdiniz. Peki kocan Reşit burada asker nasıl olacak? Onu konuşmuş Reşit Kışla'da. Öğrenmiş ki kumandan bey isterse iznini alır götürür beraber. Ben de sana alıştım. Hepimiz memnunuz sende. Bir de şu sakarlığın olmasa. <gülüyor> o kadar kusur kadı kızında da olur hanımcım. <gülüyor> Ömürsün Ayşe. Yumuşak başlı tatlı dilli olduğun için seni severim ya. Hanımcım. Sevilsen götürürsün. Ben de Allah razı olsun derim. Dur bakalım. Önce beyefendi gelsin bir konuşayım. Hanımefendi ne söyleyecek buna? O da var ya. Hanımefendi beni sever hanımcım. Sever ama gene de sormak lazım. Namazı bitince bir sorsan ne olursun hanımcım. Çok sevaba girersen. Bak ama sen bu taraflısın. Hısımın akraban burada. Sonra yerini yurduna ararsın. Aramam hanımcım. Pekala şimdilik sabret biraz. Aramam. Kime var ki köyde? Hısımları. Ne olacak hısımlarda? Nasıl olsa ana baba yok. E, onlar olmayınca da ne kıymeti var buraların. Anam siz, babam da siz. Sen bu evin kızısın. Dur bakalım dedim ya. Beyefendi gelsin konuşacağım onunla. Hem şimdi sen ağlamayı bırak. Elini çabuk tut. Hadi ver şu kutuları. Namazınız iyi bitti anne. Aa, çabuk bitireyim de size yardım edeyim dedim. Anne yardım edeceğiniz bir şey kalmadı pek. E, siz kendi takımlarınızı topladınız e, mı? Sabah topladım ya. Hepsi bitti mi? E, bitti ya. Bari çocuklarınkini de yerleştireyim sen daha. Çocukların fazla öteberisi yok. Onları erkenden yerleştirdim ben. Hmm, Halil Bey oğlum nerede kaldı? Neredeyse gelir anne. Maaş ilmi haberini almaya gitti orduya. Sana onu söyleyecektim anne. Ayşe bizimle gelmek istiyor. Nereye? İstanbul'da mı? Evet hanımefendi nereye olursa. Deminden oh. beri bunu söylüyor. Götürsek nasıl olur anne? Olur niye olmasın? Halil Bey münasip görürse mesele yok. <gülüyor> Hah Ege Efendi geldi. Hemen açayım bari. İnşallah yok demez bu işe. Ee, Halil Bey tam zamanında geldi anne. Eh, benim damadım iyi yüreklidir. Önce hayır bile dese merak etme biz onu yumuşatırız. Bazen son derece yufka yüreklidir. Ee, i̇şte onu bildiğim için tut hmm. şimdi Ha Reşit Ak terli iyice kurmadan bir şey verme Baş kumandanım Nasıl aşağı eşyalar toparlandı mı? Eksik olmasın hanımım sayesinde oldu sayılır Senin tez canlığını bildiğimiz için gayret edip duruyoruz sabahtan beri Eksik olma hanımcım Reşit'i sabah eve bırakamadım Kaybakan Mahir Bey'e bir pusula göndermek istedim Çünkü veda için makamına gittiğimde yoktu yerinde Alay karargahındaki zabit ani emir geldi... ...gece tatbikata çıktılar dedi. Neyse bulundukları mevkiyi öğrendim. Beceriklidir. Kendisini bulur diye reşikte göndermek zorunda kaldım pusulayı. Ne pusulası sorabilir miyim? Hem veda mektubu... ...hem de benim atı kendisine hediye ettiğimden... ...kabul etmesi için bir... ...ricaname... Demek Yıldırım'ı götürmüyorsunuz. Ee, götürmek isterdim ama büyük mesele. Düşün yolları. Buradan Trabzon'a, oradan İstanbul'a. Ee, sonra atı da yeni almıştım biliyorsun. Bana pek alışmamışken. Ee, sonra... Mahir Bey'e de borcumu ödemiş olmak düşüncesiyle hediye ettim. Siz ne dersiniz Valide Hanım? Efendim? Atını Mahir Bey'e hediye mi bırakıyorsun? Evet, fena mı? Yok, iyi ettin evladım. Reşit! Niye çağırıyorsun buraya kadar? Şimdi anlarsın hanımcığım. Buyur kumandanım. Reşit. Seni de Ayşe'yi de götürüyorum. Hii. Ayşe bizde gelecek. Kaymakam bey senin iznini sonra alıp arkadan gönderecek. Baş ne kumandanım? Siz nereye giderseniz beni de götürürseniz elinizi öpüren. Duydun mu Ayşe? Ha, duydum. Allah'a Allah bir şükür, annemize. Yo yo öyle bir kadın. Hadi bakayım, hadi bakayım. Eter. Yarın öyle bak diye yola çıkıyoruz. Daha çabuk tut elini. Maşallah efendim, maşallah hoş geldiniz, Safalar getirdiniz. Nasılsınız Hanım? Hamdolsun efendim. Çok şükür İstanbul'a kavuştuk. Peki hangi rüzgar attı sizi şarttan garba yüzbaşım? Enişte beyi bırakın kızım rüzgarı filan. Şimdi sevdiklerimizle beraberiz ya. Beni evde bulamayınca hizmetçiden öğrenip gelmişler. Efendim kendilerini <gülüyor> almaya geldik. Evet ilk işimiz Mesude ablamı bulmak. Aman ne iyi oldu. Mahir Bey'in iyilik haberini de almış oldum. Pek sevindim. Şimdi kalkarız. Aa, biraz otursaydınız canım. Yok şekerim kusura bakmasın. Minever ablam beklemesin ayıp olur. Kayınvalide uygun gördü size indik doğruca. Bilmem ki Feriha rahatsız etmiş olmadık mı? Mahir Bey'e sen öyle söz vermedin mi? Aa, elbette nereye gidecekmişsiniz bakayım. Tabii bana geleceksiniz. Efendim bunca yıl ben de karım da sizleri sorardır dururduk Mesude Hanım'dan ay bunları içmeden gitmek olmaz. Ne zahmet Handicim. Ee, peki Ferihan. Var bunları içelim de öyle kalkalım. <gülüyor> Misafirlerimiz geleli herhalde çok olmaz. Hayır hayır senden on dakika evet. İstanbul'umuzu nasıl buldunuz yüzbaşım? İlk intiba. Ben efendim meşrutiyetin ilanının ikinci ayında ayrılmıştım buradan. İstanbul şimdi daha sakin gibi. Ya şart ne alemde? Ben söyleyeyim beyefendi. Talim, terbiye, manevra... <gülüyor> hanım güzel söyledi. Peki Mahir Bey o da sizinle beraber Aa, tabii. Evet beraber. Geceyi gündüze katarak çalışan tam bir asker hem de iyi bir insan. Allah razı olsun. Bize çok faydası dokundu. Askerlerimiz nasıl? İyi bakılıyorlar mı? Askerlerimiz Hı -hı. <gülüyor> iyi diyeyim. Asker her zaman iyidir. Ellerir ki onu iyi, daha iyi yapabilesin. Şart cephemizden emin olabiliriz yani. Şarttan da emin olabilirsiniz. Garttan da. Dediğim gibi Mesele askerin iyi talim ve sevgi idaresinde. Peki Yüzbaşım. Aman Hidayet yine başladım bu bahislere. Eh kahveler içildi. Misal Deniz'le sohbet bu akşam burada kalsın. Hava kararmadan evde olalım. İnşallah tekrar görüşürüz Yüzbaşım. Feriha Hanım sizi de bekleyeceğiz. Feriha. Rahatsız ediyor muyuz acaba Mesude ablanı? Hayır he? ne münasebet. Bize karşı ne kadar candan olduğunu görüyorsun. Doğru. Kadıncağız bizi ağırlamak için paralanıyor ama... ...ne bileyim insan çekiniyor biraz. Hayır hayır hiç çekinilecek bir şey yok. Benim öz teyzem. Beni ne kadar sevdiğini biliyorsun. <gülüyor> oh annenin keyfine diyecek yok. Mesude hanımla konuşmaları bitmiyor. <gülüyor> Tabii yaş farkları çok ama ne olsa kardeş. Özlemişlerdir birbirlerini. Kim o? Ayşe sen misin? E, benim efendim. Hanımefendi yemek'i ne zaman istersiz deyi sorar. Yarım saat sonra. Bak buraya Ayşe. Belki utanır girmek istemez. Söyle girsin içeri. Söyleyeceğim var. E, gir içeri beyefendi çağırıyor. E, söyle bakalım. Reşit'ten haber var mı? Hı? Ne susuyorsun? Söylesene. Yok efendim. Nasıl olsun ki? Bak bana bak. <gülüyor> Söyleyeyim de Sevin. Aldırtıyorsun inşallah Reşidi. Evet. Bugün telgraf çektim Mahir Bey'e. Reşidin gönderilmesi <gülüyor> için. Kumandanlıktan büyük bir aksilik çıkmazsa gelecek. İstanbul'a <gülüyor> mı? İstanbul yoluyla gelir ama beni burada bulamaz. Çünkü ben bir iki güne kadar Makedonya'ya hareket ediyorum. İşittin ya senin iş oldu demektir. Sevin artık. <gülüyor> Sağ olun hanımefendi. <gülüyor> Hadi artık sen de rahatladın. Daha fazla bekletmeyelim hanımefendi. Ablanı bekletmeyelim Feriha. Sen in aşağıya Ayşe biz de geliyoruz. Bugün neler oldu anlatmadınız. Canınızı sıkan bir şey olmadı ya. Anlatacaktım. Çok şükür işler iyi gitti. Bir mahsur yoksa inelim aşağıda anlat diyeceğim. Mesut ablam çok ilgi gösteriyor. Öyleyin acaba Halil Bey'in işi nasıl gitti diye sordum. Olur hiçbir mahsur. Annem de hem sabah hem öğle namazında dua ettim Halil'e dedi. Herhalde duası kabul olundu. Ben inanıyorum. Annem ne zaman Allah'tan bir şey dilerse er geç oluyor. Oh, buyurun Halil Bey. Merak ettik sabahtan beri temaslarınız ne netice verdi diye. Teşekkür ederim efendim. İşler rast gitti. Ben dua ettim. Eksik olmayın. Sabah doğruca merkez kumandanına gittim. Kaymakam Mahir Bey mektubunu da verdim. Meğer merkez kumandanı durumdan haberdar etmiş size bir zabit vereceğim yanınıza onunla divan harbe gideceksiniz de. divan harbe mi ne söylüyorsunuz merak etmeyin merak etmeyin anlatacağım yanında sınıf arkadaşım erken harp başısı fazıl vardı fazıl bizimle beraber divan harbe geldi oradakilerin hepsi fazılın arkadaşıymış ne? beni Hürriyet Perver eksik olmasın seçkin fedakar bir zabit olarak tanıttı reis birkaç sorgusu halden sonra mesele günü şuna çıkmıştır kendisini suvarı şubesine götürünüz, tayini yapılsın dedi. Oh, aman aman çok şükür. Desenize badire atlattınız. Ee eh, o kadar bir şey atlattık sayılır. Ben dua ettim dedim ya. Peki sonra? Sonra e, suvarı şubesine gittik. Şube müdürü binbaşı Şükrü Beymiş. Adını işitmiştim. Nedense biraz düşündü. Sizi en hareketli yere Serez'deki alayımıza bölük kumandanı olarak tayin ediyoruz dedi yani. Oh hamdolsun <gülüyor> İşte tayinimiz de yapıldı <gülüyor> bölücü şimdi kaldı iş harekete ee, Ne zaman gideceğiz? Yarın değil öbür gün Aa, Öbür gün mü evladım erken değil mi? Ee, ancak o kadar iznim var ya. Bölük ne zamandan beri vekaletle idare ediliyormuş var evet. Biz toparlanmaya hazırız evet, evet. Sizi götürmesem iyi olur Hanım ha? ne dersin? Oraları civcivli yerler Ablamla Feriha çocuklar kalsınlar bizde Bakın ben de yalnızım Ev büyük çocukların mektebi Doğru söylüyorsunuz ya, ama evet. e, e, e, Canım orada da okumaları mümkün Halil bey çok yalnız kalır ablacığım Çocuklar Çocuklar diyorsun ama ortada yoklar Çocuklar nerede, nerede çocuklar? Büyük teyzem aldı onları yatıya Bizimkilerle beraber olurlar dedi Torunlarıyla Hı. Ne yapsak da Mektepleri kalmasa geri. Onlar akıllıdırlar. Nasıl olsa geri kalmazlar akranlara. Maşallah büyümüşler. Ya. Pek akıllı <gülüyor> olmuşlar. E, okurlar İstanbul'da. Kısık olmayın. Teveccühünüzü. Yani gidiyor muyuz şimdi? E, bakalım. bakalım. Pek az bile olsa düşünecek vaktimiz var. Ne dikiliyorsun orada Ayşe? Ee, emrinizi bekliyelim efendim. Hadi Ayşe söyle Ahçı'ya. E, Hamdi Hanım hazır etti yemek. Artık yeriz değil mi? Siz bilirsiniz ablacığım. E, o halde buyurun sofraya. Siz şuraya ablacığım. Buyurun Halil Bey. Ah birader ne tesadüf. Bir sene olmadan burada bir araya gelmemiz öyle mi Halil? <gülüyor> öyle efendim. Evet efendim. Çok iyi oldu. Ben kendi hesabıma son derece memnunum. İstanbul'dakiler demeyim. Memnun. Allah'tan başka şey istemeliymişiz. <gülüyor> başka ne isteyebilirim ki efendim? Sizin bizim alay kumandanına tayininiz bence büyük talih. Harikulade bir şey. Efendim şunu Biz küçük ürtbelilerin başına ehil ve iyi kumandanların gelmesi en büyük kazay. Kumandanlığın bazı vasıfları ve yerine getirilmesi gereken ince noktaları vardır. Biz onları yapmaya çalışıyoruz o kadar. Eee, Serez'de civarında ne var ne yok? Gerçi göreceğiz ama bir de sen anlat bakalım. Efendim, Trablus Harbi başlayalıdan beri teyakkuz halindeyiz. Erkan Harbiye'nin emri üzerine Serez'de bulunan suvari birlikleri... ...Sarı Şaban mıntıkası ile Limanı arasındaki sahile... ...herhangi bir baskın yapılmaması için tertiplenmiş vaziyet. Hı. Halen birliklerimiz bu hatta muvaziye yayılmış haldeler. Hı, sen neredesin bakayım? Göster haritada bölümün yerine. Ben efendim, şu iki nokta arasındaki sahili tutuyorum. E, zaten sizin emri üzerine kumandayı arkadaşıma bırakıp hemen geldim. E, tabur kumandanlarını en kıdemli bölük kumandanı olarak seni çağırttım. Onlarla teker teker görüştüm. Şimdi sıra sende. Emrinizdeyim kumandanım. Evet. E, muhtemel bir İtalyan taarruzu için... ...bölüğün bu sahillerde şu iki nokta arasında değil mi? Evet kumandanım. Hı, tamam. Evet. Bölüğün nöbete devam edecek. Gözcülere dikkat Halil Bey. Hadi bakalım. Şimdilik bu kadar. Senin vazife mesuliyetinden emin olduğum için... ...tafsilata girmiyorum. Mahir Bey ile beraber oluşu Halil Bey... ...ne iyi oldu abla. Allah her ikisinin de gönlüne göre verdi. Ya, ya dedim neyse çocuklar. <gülüyor> Bakıyorum maşallah iki hemşire sohbeti kurmuşlar. <gülüyor> Beylerden bahsediyorduk. Ya, evet. Halil Bey giderken Sereze sizi Mesude ablalara bıraktığım için rahatım demişti. Hem yakınlığını hiç unutmayacağım diye de eklemişti. Bundan tabii ne olur ki değer mi söylemeye. <gülüyor> Gördün Mahir enişteninde ne kadar memnun olduğunu kalışınıza. Her yönden iyidir. Yeniden hastalanırım diye daha başlarına götürmüyor beni. Azafiyetin çoktan geçti maşallah. Çok şükür iyisin şimdi. Merak edecek bir şeyin yoktu ama eh üzülmüştük biz. Ablam biraz kansızlık geçirdi diye ha. İstanbul'da bırakıp Mahir Bey'in işte gidiyor Rumeli'ye, Anadolu dağlarına. Bak şimdi çok iyi olduğunu halde gene de kıyamıyor. Ya ya. Sonra oralarda maharebeler de vara kızım. Bak seninki de bırakmadı mı onun için? Evet öyle. Aa, anne bir kahve içer misin yemek üzerine? Yok, yok. Aa, tabii ablacığım. Unuttum sormuyor. Yok yok. Evvelce içerdim ama. vallahi Şimdi dokunuyor Mesudeciğim. Biz ha. içelim öyleyse seferi. Hem fala da bakarız. Aa, ben fala <gülüyor> pek inanmam ama çağıralım Ayşe'yi. <gülüyor> Ayşe! Ayşe! Ayşe! Ay işitmedi, işitmedi. Buyurun hanımcığım. Çocuklara baksan diyeceğim. Ee, geldin mi? yukarı çık dinle bakalım odaların uyumuşlar mı az önce çıkmıştım hanımcım ses yok idi gene de sen bak oğlan odada dolaşıyor gibi geldi bana sonra da bize sizinki nasıl olsun ablacığım? orta şekerli iki orta şekerli kahve pişir çabucak e peki efendim hanımefendiye annem istemiyor hey. <Gülüyor> Operasyonlar iyi kuruldu mu? Biraz önce gözden geçirdim hepsini komutan. Askerin istirahati emirleriniz yerine getirilmiştir komutan. Tekala. Erkan Arbi'nin emri yeni intikal etti davana. Tatbikat var. Senin bölüğün katılacak. Yarın sabah şafakla Selanik'e hareket edeceksin. Önce orada durumun muhakemesini yapacaksın. Bu büyükçe bir toplantı olacak. Evet komutan. Sorabilir miyim? Kimler bulunacak? 30 kadar erkanla isimleri nedense intikal etmedi. Ne kadar sürecek kumandanım? Belli değil. Belki uzun bir de işte. O zaman suvari sınıfına ait bizim Serez'deki konferanslar kalacak. Şimdilik öyle. Evet. Müsaadenizi isteyebilir miyim? Yorgun değilsen otur biraz. Değilim efendim. Ben de uyuyamıyorum zaten. Biraz İstanbul'dan konuşuruz. Hay hay efendim. Ha Daha önce söyleyemedim Ama artık söyleyeyim senin Yıldırım yarın öğleye doğru karargâhta olacak. Demek yetirtiyorsunuz. <gülüyor> yıldırım gibi güzel bir atı nasıl bırakırım? Binbaşı Selami Erzincan'dan ayrılırken bana satar mısın dedi. Nasıl satayım Yıldırım bana hediye dedim. <gülüyor> Seyis de burada olacak yarın. Arkanızdan yetişirim Selaniye. Çok memnun oldum efendim. Bakalım bizi tanıyacak. Tanır mı? Kerata tanır. <gülüyor> İstanbul nasıl da ayrıldınız efendim. Evet. Bildiğin gibi. Yalnız... Hande haber göndermiş. Buyursunlar da beraber çay içelim demiş. Alafranga tatlılar yapmış. Ha, peki nasıl isterseniz abla? Acaba ablam da gelir mi? Soralım belki gelir. Namaz kılıyor galiba. Ayşe! Sofayı temizliyor galiba. Ah geldin mi? Sesin çıkmıyor. Annemin odasına bak bakalım. Namazı bitmişse zahmet olmazsa aşağı kadar geliversin. Peki hanımcım hemen söyleyeyim. Hande'nin niyeti anladığıma göre... ...yeni aldıkları stil takımı göstermek. Ama canım ne zararı var... ...biraz dereden tepeden konuşuruz. Olur abla görelim bakalım. Yalnız Halil Bey'den bir müddetten beri mektup alamadım. İçim rahat değil. Merak etme. Yakında eniştenden haber gelir. Namazı yeni bitmiş. Secavesinin toplu gelecek Ayşe. Ayşe kızım nedir bu telaşın patır kütür? Ay, merdivenden bir şey çekidim de. Hay Allah o muydu? Dikkat et kızım... Bizim merdivenlere <gülüyor> daha alışamadın galiba <gülüyor> Peki işine bak Abla Evet Geçenlerde duydum Hidayet Bey hariciye nezaretinden Dahiliye nezaretine vazifesini naklettirmek istiyormuş diye Doğru mu acaba? Doğru olabilir Hande ne zamandan beri söylüyordu Ah Annem geldi anne hiç ayağının sesi duyulmuyor <gülüyor> Hatırladığıma göre ablam genç kızlığında da öyleydi <gülüyor> Anne ablam diyor ki Hande hanım bizi davet etmiş gelir misin sen de Aman kızım siz gidin benim dualarım var Hep eve kapandın abla Aman bilirsin ben evde sıkılmam Neden anne gelseniz Kızım ben çocuklarla kalırım Ablacığım evde adam var nasıl olsa Yok Mesudecim yok, yok. biliyorsun geçen gün hayli azdılar gene Peki nasıl isterseniz Seninle konuşamadım genişçe. İyi geçti tatbikat. Bölüğün verileni başarıyla yaptı. Vazifemizi yapmaya çalıştık kumandanım. Memnunum, memnunum. Otur şöyle. Evet efendim. Tatbikattan önceki durum münakaşalarında dikkatini çeken bir şey oldu mu? Oldu kumandanım. Ne oldu? Bir zabit. Kararlarında çabuk fikirlerini sağlam esaslara oturtan bir kişi. Sarışın Erkan harp... Bir Erkan kolası Mustafa Kemal'i. Evet, o olacak efendim. Tanıyorsunuz herhalde. Evet, tanırım. Şam'dan. Hemen en çok konuşan, isabetli fikirler ortaya atan oydu. Tenkitlerinin aksini söyleyecek bir şey bulabiliyor muydun? Doğrusu bulamadım efendim. Görüşleri de öyle. Balkanlarda bir harbin patlayacağını... ...dört küçük devletin hücumuna uğrayacağımızı söyledi. Taarruzu Bulgaristan üzerinden yapmalıyız. Süratli netice aldıktan sonra Yunanlar üzerine yürümek... ...ve Sırplarla birleşmelerine engel olmak zorundayız dedi ki... Bence jedna çok isabetlidir kumandanım. Kara dağlara karşı bir müdafaa harbi yapmak ve onları sona bırakmak önemli olarak şark ve garp cepheleri üzerinde durmamızı söyledi. Dikkat ettiysen harekatın Manastır önünde olacağını der söyledi. Ben de aynı kanaatteyim. Komutan. Komutanımızın atı sancılandı. Yıldırımın hali kötü. He ha, ne? Baytar. Baytar çağır çabuk bana Baytar baş, baş üstte komutan evet, posta bir daha şu zarfı verin ver bak görün efendim geliyor evet evet Balkanlarda harbe girdik Halil. Ama Hande görüyorsun biz size daha sık geliyoruz. Teklife ne hacet biz kardeşiz. Maşallah hanımefendi. Sizin çocuklar yetişiyor benimkiler gibi. Kızınız pek güzel. Oğlunuzu görmedim ama. Nezaketiniz. Sizinkiler de pek güzel Allah başlasın. Dersleri de çok iyi Hande'ninkilerim. Gayet iyi okuyorlar. Ee, sizinkiler yabancı mektepteler galiba. Kızım Fransız lisesinde. Oğlumu da bu sene Almanya'ya gönderdik. Kızınız bu sene başladı galiba. Bu sene. Hazırlık sınıfı var mekteplerinin. Fakat biz iki seneden beri lisan dersi aldırıyorduk. Halen Rebiye ile büyüdüğü için zaten piliyordu oldukça. Biz maalesef yapamadık onu. Peri ilk tahsilini hemen hemen evde gördü. Şimdi sörlere verdik. Kabiliyetli diyor hocalarım. Benim civanım da öyledir. Kim? Osman. Ona civanım derim. İstanbul Sultanyesi'nde. Ara sıra damarı tutar ama çok efendidir. Ablam sever de ondan öyle gelir. Babalarını arıyorlar mı? arıyorlar zaman zaman. Babaları doğrusu onların İstanbul'da iyi okumaları için kendinden fedakarlık ediyor. Gayemiz iyi yetişmeleri. Ablam geçenlerde kızınızı oya gibi yetiştirdiğinizi söyledi. Son derece güzel piyano çalıyormuş. Efendim, 5 e yaşından beri ders alıyorum. Bilmem ki hocası beğeniyor. Burada mı kendisi şimdi? Evet, yukarıda. İnşallah bir daha sefere gelirseniz sizinkileri de getirirsiniz. Bakın biz uzaktan akraba oluyoruz. Pek uzakta sayılmaz ya. Artık sizi bekleyeceğiz. Elbette. Aa, bakın çalışmaya başladı kızım. Harika çok ilerlemiş. Pek güzel tuşeleri ne kadar hafif. Lazım şeref ettin buyurun kumandanım Lazım şeref ettin Bak Haritada gördüğün şu iki tepenin arasındaki geçidi tutacaksın takımınla Baş üstüne kumandanım Dokuzuncu takım kumandanım Lazım Sami nerede Bir çeyrek önce şehit haberi geldi kumandanım Allah rahmet eylesin O takımla beraber altıncı takımın da kumandanı sensin Baş üstüne kumandanım İki takım yayılıp yaklaştıktan sonra toplanarak hücuma geçecek Asıl senin takım ricat yapılabilecek Geçedi tutacak Fırlar Hakkınızı helal edin kumandanım Helal olsun Neşit! Hattımı çek! Getirdin komutanım! Tut! Hattı tut! Gürttü hayvan! Uf, dur, of, dur. Alay kumandanı geldi mi tepeye? Haa şöyle şimdi uslanırsın! Gildi komutanım! Yaverini ASEP'yle ovay önünden saldın! Beni takip et! Taş üstüne! Açıl! Hedef olacağız! Açıldım komutanım! Sıyırtılıyoruz, gir nereye? Oo. Ay, yavrum kurşun iyi. Ne oldu? İşe yok bu mindanım. Sürün işe! Kazanız mübarek olsun kumandanım. Ha geldim mi Halil? Ben de seni çağıracaktım alay karargahına. Şemsettin Bey yaralandı. Kumandan sensin şimdi. Öbür tabur kumandanlarıyla yaptık durumun muhakemesini... ...seninle de yapacağız şimdi. Baş üstüne ne kadar? Bütün bölükler yarıya indi kumandanım. <Gülüyor> yazık. Çok yazık. Yanlış bir tertibin neticesi bu. Bizim hatamız değil. Öyle kumandanım. Öyle. Bak şuraya. Şuraya bak. Görüyorsun tertibi. Mahmut Muhtar Paşa'nın kol ordusu ya... ...sol kanattaki kol ordunun var mı irtibatı? Efendim hatırlayacaksınız... O toplantıda Mustafa Kemal Bey önce Bulgaristan'a taarruzumuzu şart koşuyordu ama böyle değil. Şark cephesiyle Gark cephesinin arasının kapanmasına bilhassa işaret. Evet ediyordu. adam söyledi. Söyledi. Kaptaki kuvvetlerimizin durumu her zaman tehlikelidir diye ikaz yolu konuştu. Mahmut Muhtar Paşa sol kanadının boş olduğunu anlayınca ricat emri verdi. Asker yağmur çamur altında çekiliyor. Bizim süvari alayı harekatında serbest bırakıldı. Kırklar elinden Çatalca'ya kadar geniş bir hat üzerinde. Bak, bak haritada. Şu mesafede. Bozgun çok kötü. Şu mesafede bozgun çok kötü, evet. Düşman çekilmekte olan piyademize saldırıyor yalın kılıç. Sen mani olacaksın buna. Görüşmemiz bu kadar. Hemen taburunun başına. Baş be kumarlarım. Allah muvaffak etsin. Reşit, çabuk çek. Çektim komutanım. Fomindan, şerefettin milazmum uzaktan attan düştü gibi geldi bana. O tarafa gidiyoruz. Çabuk. Ya Allah! Şerefettin bir şey yok ya. Yok kumandanım. Reşit seni vuruldu zannetmiş. Uzaktan nasıl fark eder kumandanım benzetmiş olacak. Yok komandanım gözüm keskindir. Atının renginden tanıdım. İndin atımda. Vurulmadım indim. Neyse neyse. Mesele taburun ne yaptığı. Bölükler fazla zayiatı önleyebiliyorlar mı? Ellerinden geleni yapıyorlar kumandanım. Gerekirse piyade muharebesi yapacaklar. Baş üstüne kumandanım. İki bölüğümüz bakın. Manova şurası Sorov işte piyade muharebesi yapıyor. Bir bölükte süvari. Fakat zannedersem bu bölük çok zayiat verdi Hadi oraya gidiyoruz Atları iyi saklamıyorsun Reşit dikkat et Dikkat ederim komündanım Sağ taraf gidiş için daha uygundur kumandanım Pekala Kumandanım bu taraftan izleme Reşit sağdan Karşı yamaçtalar kumandanım yol gösteriyorum <gülüyor> Fena girdi omuzuma Yağlandın mı komindanım? Yaklaşma kim? Bir şey mi var kumandanım? Yok yok devam Kanı elbisene çıktı komündanım şey yok yaklaşma Getiş bana Kumandanım emriniz Dönüklerin başına yağmur fena bastıklı Gidiyorum kumandanım Karsızlar Şimdi de tuttu kardeş Geleyim mi komindanım? Hedef küçük dökme ol Komindanım topçusu piyadesi karşıda Yetişmeliyiz Düşeceksin komindanım İniyorum Gel kayanın <gülüyor> Burada bırak beni Düşman kuvveti çok Yetişme lazım Şerefettin'e, ikinci bölüğü buraya kaydırsın Baş üstüne komündanım Allah'ım, Allah'ım biraz daha nefes ediyorum. Halil Bey'den gelen haberlerin uzadı gene arası. Ne kadar oldu? Bir aya yaklaşıyor. Merak etme kızım. Allah'a emanet. İnsanın aklına türlü ihtimaller geliyor. Ben eksik etmiyorum duamı. Bu sabah namazda okudum gene. Osman da çok sinirli oldu bugünlerde. Nesi var kızım? Sana öyle geliyor. Ben bilmez miyim anne onu? Dersinden fazla kendisini gazetelere verdi. Ne oldu Feriha? Gene ne var? Merak ediyormuş Halil Bey'i tevekkili değil sabahleyin bir kuru çay içti sadece. Ya. Merak etmemeye imkan var mı abla? İyi haberler gelmiyor Balkanlarda. Mahir Bey'im ve Halil Bey'im beraber aldık ya mektuplarını. Evet bugünlerde daha sık haber beklememeli. Gazeteye göz attıkça da biz bütün sinirleniyor insan. Kral Ferdinand'ın çatalca çitini atlayıp İstanbul'a gireceğiz dediğini okudum. Allah muradına eremesin kafir. Çok şükür. Çok mu kan kaybetmişim? Bir hayli. Fakat maşallah dayanmışsın. Allah gücünü veriyor. Taburu merak ediyorum. Bereket öbür bölük zamanında yetişti. Yerde yatarken bütün düşüncemi oydu efendim. Kanın aklına bakmıyordum bile. Şimdi iyileşmene bak. Seyir hastaneye kafi malzeme geldi mi kumandanım? Gelmedi. İdare etmeye çalışıyoruz. Şey... Kurşunlar nereye girmiş kumandanım? Biri omuzunda biri kasığında doktorun söylediğine göre. Evet. Şimdilik kanı durdurdular. Ameliyat için seni İstanbul'a göndermeye çalışacağız. Nasıl olacak bu kumandanım? Esirlere iyi muamele edilmesini söylemişsin mülazim Şerefettin'e. Türkçe bilen bir Rum da bunu duyurmuş kumandanına nasılsa. Ya? Bir miktar yaralımızı vagonla Selaniye göndereceklermiş. Yaralı değişmesi yaptık sen de gideceksin. Benim yerime gidecek... ...başka yaralı vardır kumandanım. Taburun düşman kıskacını... Cansperane önledi. Sen gideceksin. Tut gözyaşlarını. Kendim için değil efendim. Yaradan <gülüyor> fazla şehit olan bölüklerim için. Anlıyorum. Bakın... ...sizin de gözlerinizde yaş var kumandanım. Nasıl olmasın Halil? Kötü bir tabiye askerleri de kırdırdı... ...zabitleri de... ...piyadenin halini bir görsen bir bilsen... O zamandan o genç kurmayın sözleri üzerinde duracaklardı Mustafa Kemal Bey. Hata yukarılarda dedik ya. Şimdi telef olmuş insan heba olmuş malzeme bir hezimet ki... Annen nasıl? Ya çocuklar? He? Çocuklar mektepte. Annem geliyor işte. Valide Hanım nasılsınız? Vay evladım. Vay vay vay. Öpeyim seni. Öpeyim <gülüyor> Aman ne <gülüyor> iyi oldu Halil Bey. Söyleyeceğimi şaşırdım. <gülüyor> ben söyleyeyim ben Mahir Bey eniştemiz çok şükür gayet iyi. Alayının başında... Eksik olmasın benimle çok ilgilendi Hoş bütün Efrat'la yakından ilgili ya oh, Çok hala Ferihan'ın da aklı hep sizliydi Tabii, İstanbul'da öyle kötü haberler geliyor Uzun böyle konuşuyoruz sonra <gülüyor> Ayşe'nin bir hatırını sorayım Gir içeri Ayşe Heh, Gel bakayım gel Reşit'in hadi yerinde Hı? tam bir yiğit Ferihan görsen onu ateş gibi dört bir tarafa yetişiyor ah, İşte haberini aldın İşine bakabilirsin artık Allah'a bin şekil Halide'nin sesi çıkmadığına göre içinden duasını okuyor. Tam şimdi bitti evladım. Saha salim kavuştun çok şükür. Allah'a hamd etmek gerek. Ha, i̇zinli mi geldiniz? İstirahatli geldim. Biraz rahatsızdım. Renginiz soluk. Yoksa hasta mısınız? Değilim yenge adım. Birkaç vehemmiye yara aldım da. Ha, sahi mi söylüyorsunuz? Evet ama üzerinde durulmaya değmez mühim değil. Aa, nerede yaran? Biri, biri omuzumda biri kasımda. Mühim Aa. değil diyorsunuz. Ha, kurşun sıyırdı canım. Doğru söylemiyorsunuz. Doğru söylüyorum. Ben anlarım konuşmanızdan. Canım geçti ya siz Ne kadar zamanda geçti? Şey, iki ayda yenge. Hi, gördünüz mü anne bizden saklananı? Peki söyleyeyim de rahatlayayım bari. He. İki kurşun saplamıştı bir şurama bir de şurama. İlk tedavi yapıldıktan sonra İstanbul'a getirdiler. He. Ne? He getirdiler? Aa. Sakin ol Feriha'cım. Evet burada mermileri aldılar oldu bitti. E, aşk olsun oğlum. İnsan vermez muhabbet haber? E, bir de sizi meraka soksaydım? Aa. İyileştim işte. Aa. Geldim böylesi daha iyi değil mi? Olur mu canım böyle şey? Şş. Neyse neyse durmayın artık Aa. üzerinde. Sağ salim geldi ya. Dönecek Öyle. misin evet. tekrar? E, döneceğim diyeceğim ama üzülme. Ne zaman? On gün sonra. Aa, ama erken oğlum çok erken. Mahir Bey çok yalnız. Hayli zabit zayiatı var. Raporum on gün ama bir hafta sonra da dönebilirim. Yaraların iyileşti mi? İyileşti. Ki? iyileşti, iyileşti, iyileşti. Ay, ayol affedersiniz bir şey istemişsiniz demeyi unuttuk sevinçten. Ne istersiniz? Hazırlatalım hemen. Siz oturun Sen abla. de otur, sen de otur. Bir şey yemek istemiyorum. Yalnız bir limonata kafir. Olmaz. Allah ben aşkına. elimle yapacağım. Allah aşkına oturun yengelim. Bakın, bakın Olmaz. size Mahir Bey'den bahsedeceğim. Hay Allah, oldum ya. Ayşe. Buyurun efendim. Ayol kapının arkasında mıydın? Bizim ahçıya söyle kekikli güzel bir sürahi limonata yapsın Çabuk Peki hanımefendi o da limon almaya gitmiştim anava Gelir şimdi Efendim Kumandanımızın dirayeti sayesinde vazifemiz kolaylaştı Kendi muharebede hem mesuliyeti almayı Hem de vermeyi ve ne zaman verileceğini çok iyi biliyor Yakınım diye söylemiyorum Öyle bir amirin eminde olmak talih doğrusu Eksik olmuyor Yo yo samimi söylüyorum Allah emrinde iyi dövüştük Hanımlar salonda otura dursunlar. Biz erkek erkeğe kütüphanede daha iyi konuşuruz yüzbaşım. E şöyle buyurun. Şurası iyi beyefendi. E nasıl görüyorsunuz bu harbin sonunu yüzbaşım? Tek kelimeyle felaket. Ya neden acaba? Sabitler ve erler iddiatçı ve itilafçılar olarak ikiye ayrılmış vaziyetteler. Bir millet içinde bölünmek işte Facihan'ın başı. Sizin birliklerde? Kaymakam Mahir Bey alayı içinde bunu büyük ölçüde önlemiştir. Hı. Ben de tabii bölümde ve tabur kumandanlığımda... ...aynı şeyi yapmaya çalışmışımdır. Ne zamandan beri bu bölünme? Meşrutiyetin ilanından beri galiba. Hatta çok iyi hatırımda... ...Serez'de bulunduğum sırada sene ...Selaniye gelmiştik. Mustafa Kemal Bey isimli bir erkanı halp... ...askerin siyasetin içine girmesinin... ...facialara yol açabileceğini... ...çok güzel bir konuşmayla anlatmıştı. Peki büyük devletler hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlar harbin neticesi ne olursa olsun... ...galipler ve mağluplar araziyi kaybetmeyecekler... ...statiko muhafaza edilecektir diyor. Ne söylüyorsunuz beyefendi? Memleket parça parça koparılıyor. Bereket birkaç gün istirahat edebildin oğlum. Evet ettim valide Bu kadar yeter mi en aşağı üç hafta isterdim Yetti hanım yetti. <gülüyor> Bir haftada bile neredeyse göbek bağlayacağız Eksik olmasın teyzen Geldiğimden beri sofrada hiçbir şeyi eksik etmiyor Geçen gün biraz masraf edeyim dedim Kıyameti kopardı Olur mu ama Aa, Çok eli açıktır kardeşimin Benim çocuklarım olsa etmeyecek miyim diyor Hatta biraz şımartıyor bizim çocukları Eksik olmasın ama sen de lazım geleni yap ya Tabii tabii. Hiç başka türlü olur mu? Yalnız bir şey söyleyeyim. Hı. Böylece Mahir Bey de hanımının İstanbul'da yalnız kalmadığından memnun. Nerede yenge hanım. E Mutfakta dakika başında mutfağa inmeden edemezsin. Ah, <gülüyor> geldim işte. Benden mi bahsediyorsun? <gülüyor> İyi insan lafının üstüne gelir ablacığım. Hı. Halil Bey'e sevdiği yemekleri yapıyorum. Ay, ne zahmet ablacığım. Zahmet ediyorsunuz yenge hanım. Aa, zahmet olur Mahir Bey iyi yemiyor, bari siz yiyin. <gülüyor> Emin olun, yediklerim bazımdan geçmiyor. Kendisini düşünüyorum, İyi bir kumandan, iyi bir abi. Sonra gerçek bir vatanperver. Son görevine giderken bu defa ben de giyeyim diye ne kadar ısrar ettim bilseniz. Gene de olmaz dedi. Oralarda perişan olursun, sen burada kalırsan ben daha huzurlu vazife görürüm dedi. Nasıl? Sihatinden bir şikayeti yok değil mi? Hayır yok. Bütün şikayeti kötü selk ve idareden. Bir de askerin son durumundan. ablama arıyor mu? Aramaz olur mu? Ama hasretini içine atıyor. Asker kalbi herhangi bir meslekteki insandan... Evet. ...daha mı az duyguludur hanım? Gizler duygusunu. Tabii. Bakın yenge hanım iyi biliyor. Şimdi sizi de arıyordur. Belki. Sizi çok sever. Öyledir ben de bilirim. Efendim ben de kendisinin sevgisini... ...hizmette kusur etmemeye çalışarak... ...cevap vermeye çabalıyorum. Elimizden geldiği kadar. İşte onun için ya... Öbür gün vazife başına döneyim diyorum. Öbür gün mü? Evet. yardım yani götürebileceğim bir şeyler hazırlayacaksa... Ha, elbette, elbette. Aa, Mesude, Mahir Bey senin çöre çöreklerini pek sever. Yapsana onlardan. Yapmaz olur muyum? Birkaç şey daha sever bizim bey. Hadi evet. biz de yardım edelim. Evet, evet. Efendim cepheye hareket yakın mı? Öbür gün sabah erkenden. Ferihan'ım zaman ne kadar çabuk geçmiştir sizin için. On gün on dakikadan kısa gibi. Ya, hepimiz <gülüyor> için öyle oldu efendim. Efendim biraz yalnız kaldı kumandanım. Kim dediniz? Kaybakan Mahir Bey. Aa evet <gülüyor> birden intikal edemedim öyle ya. Alayda zabit sıkıntısı çekiliyor. Ne gibi? E, çok açık. Birçok birliklerin başı yok gibi... Olanlar da ayrı ayrı hiziplerden Bereket versin kumandan büyük ölçüde bütünleştirdi emrindekileri. Çok şükür hanımlarımız İstanbul'da tam bir birlik içinde. Allah Allah. Hanımlarımızın elinden de geliyor muyum şöyle şeyler? Elbette <gülüyor> hanımefendi. Bakın dün Darül Fünun'da Türk kadınlarının nümayişinde... ...Nakiye Hanım isminde bir kadın hatibimiz ne güzel konuşmuş. Ya. Gazete tejerin üstünde olacak. <gülüyor> ha i̇şte evet. Okursam rahatsız olur musunuz? Rica ederim. Birkaç satır sadece. Aman efendim. Ha şuradan okuyayım. Hain düşman tarafından Rumeli'de kardeşlerimiz hakkında hiçbir muharebede görülmemiş zulümler, cinayetler icra edildi. Namuslarını korumak isteyen kız kardeşlerimizin temiz kadınlıkları kanlı süngülerle paralandı. Evet, birkaç cümle aşağıya geçeyim. Okuyorum. Okuyorum. Cismimizin, canımızın, varımızın, bütün mevcudiyetimizin sevgili annesi... ...bugün şefkatli göğsünde büyüttüğü erkek kadın her evladından imdat bekliyor. Duygularımızı veciz bir biçimde dile getirmiş. Efendim güzel, e, maksadımız aynı. Ancak e, bir ayrı mevzu olarak bir nokta üzerine durmak isterim. İstanbulca lazım gelenin yapıldığı kanaatindeyim. Pek öyle değil beyefendi. Neden? Arzu ederseniz yandaki odaya geçelim. Orada izah etmeye çalışacağım. <gülüyor> Hanımlar da biraz beylerden kurtulmuşuz. <gülüyor> <gülüyor> yok yok öyle bir şey düşünmeyiz Ama nasıl isterseniz Müsaadenizle geçelim mi? Memnuniyetle fikirlerimiz daha açıklığa kavuşuyor Buyurun lütfen Yüzbaşım kanaatım şu Beyefendi ki... Harbin ilk safhasında cepheyi ve muharebelerin sonucunu görseydiniz Ancak o zaman sağlam bir kanaate sahip olabilirdiniz Askerin iyaşı ve teçhizatı yerinde değil miydik? Askerin iyaşı ve teçhizatı konusu üzerinde ayrıca durulmaya değerli. E en mühim mi o değil mi? Değil efendim, değil. Ya? Asker için en mühim olan maneviyat ve bu maneviyatla yan yana giden disiplindir. Biz bunu büyük ölçüde temin ettik. Ancak bütün birliklerde aranan disiplini bulmak kolay değil. Nasıl yani? Anlayamadım. İstanbul'daki istihbarat tamamen aksi. Anlayamadım. Çok açık. Askerin içine atılan tohumlar boy vermiş durumda. Emir dinletmekte güçlük çeken zabitlere rastlamadık değil. Sonra kumanda zinciri... Efendim, bir kumandanın bunu sağlaması gerekir. Gerekir ama önce bazı şartları yaratmak icap eder. Disiplin ve otoriteyi temin eden şartın... Balkanlardaki orduda bulunduğu söylenemez. Ne gibi? Siyasi fırkalarla her türlü ilişkinin kesinlikle yasaklanması gibi? ...yüksek kumandanların dirayet ve ehliyeti üzerinde de durmak lazım gelir. Bu hususta selahiyetli makam isabetsiz bir davranmıştır sizce. <gülüyor> Buna hadiseler iyi cevap verir. Perişan askerin kırklar ile istikamete taarruza kalktıktan sonra... ...çabur içinde çekilişini ve bataklığa saplanmış kumandanın halini bir görseydiniz. Bunu görenler ordunun yeniden kendine gelmesi zorunluluğuna inanır. Reşit. Buyur komutan. Yıldırım'ın tımarını yaptın mı? Yapmışam komutanım. Bugün çok keyifli. Hmm. Durmadan yürü eşeleyidi. Ata iyi bak. Benden önce yüzbaşına hesap verirsin sonra. Bakmışam komutanım. Öbür hayvanlara da bakmışam. E, nedir pencereden görünen oradaki otlar? Benim malumatım yok komutanım. 6. bölük kumandanlı çağır bana. Ha, bana bak. Yüzbaşın geliyor bugün. Binbaşı oldu yüzbaşın. Çok sevindim komutanım. Seni yine onun emrine vereceğim. Sağ ol komutanım. <gülüyor> Aa pek sevindim bu habersiz gelişinizi. Bugün senin saraylı komşularının gelmeyeceğini biliyordum. Kaldırdım bizimkilere geldik. <gülüyor> bu sefer Ayşe'yi de getirdik. Hı. Çok merak ediyormuş evini. Neden? Efendim ablam her zaman met eder eşyalarınızı. Kulak misafir olmuş bizimki. Bana merak ediyorum hanımefendi gili dedi. Ben de bunu şaka yolla açınca ablama onu götürelim dedik getirdik. <gülüyor> Rahatsız ettiğimiz için. Rica ederim. Görsün bakalım eşyaları. Haberim olsaydı size faytonu gönderdi. Yok fayetana alışırsak iyi olmaz <gülüyor> Alemsin Mesude Nasıl haber alıyor musun Mahir bey de Hı. mi yeni aldım Halil beyin bin başılığını müjdeliyordu Ya tebrik ederim <gülüyor> ee, Çocuklar da sevinmişlerdir Sevindiler efendim Hatta Osman ilk defa kesinlikle ilerki mesleğini açıkladı bu münasebetle Ama daha tahsili çok tabi Zaman pek çabuk geçer efendim o da olur Son görüşümde maşallah delikanlı olmuştu. <gülüyor> biraz daha büyüyünce kızların yüreği hop edecek. <gülüyor> Bilmem ki. Efendim asıl talihi ve istikbali açık olsun. Ha, tabii Hı -hı. diliğimiz o. Sizinkiler de bizimkilerin akranı değil mi hanımefendi? Zannedersem Hale 12, Muhlis 18 yaşında. Ah, Perizat ile Osman da aynı yaşlarda mi? Hale ile Perizat aynı. Osman Muhlis Bey'den biraz küçük. Ama az görüşüyorlar canım. Bakın ben... Çocuklar öyle herkesle arkadaş olsunlar istemem. Ama maşallah sizinkileri pek beğendim. Mektep zamanı bitsin hanımefendi. Bol bol görüşürler. Tabii tabii. Beyefendi geldi galiba. Biz müsaade isteyelim mi abla? Ya komutanım. Sizi nerede bıraktım, nerede buldum Sorma birader, sorma Sen elinden geleni yap Sonra Çatalca'ya kadar çekil Şimdi gaye Edirne'yi geri alma Biz hayatımızı hiçe sayarak dövüştük kumandanım Olanların vebale bizim olmasa gerek En çok ben memnun oldum Binbaşalığa terfine Sağ olun kumandanım, sayenizde Hayır, ederim. hizmetin sayesinde Şimdi seninkilerin sevincini düşünüyorum Bayram yapıyorlardır Belki efendim Merak etme Bizim hanımında da neşesi seninkilerden aşağı kalmaz Ona ne şüphe efendim eksik olmasınlar Bak Ali Bak Ali şu göğe Evet efendim Çok güzel Görüyor musun ayı yıldızı Evet efendim Birbirine ne kadar yakın Hayırdır inşallah diyelim Şehir canup mahallelerinden maalesef yanıyor Çare yok kumadan Sabaha kadar dövülecek düşman Bizim görevimiz nedir kumandanım? Şafak sökerken şehre gireceğiz Başında bulunacaksın öncü birliklerinin Gece girsek kumandanım? Gerekirse o emir verilir Evet kumandanım Bolayır Mürettep Kolordusunun yani bizim Erkan Harp reisi kim biliyor musun şimdi? Kim acaba? Hani Selanik'te manevralarda yaman bir Erkan Harp vardı ya Mustafa Kemal Bey Tamam Öyleyse işimiz rast gidecek kumandanım Vefa idadesinden mezun oldu Hande Haberin yok galiba Kim anlayamadım şekerim Efendim ablam Osman'dan bahsediyor da hmm. <gülüyor> Kendi doğurduğum çocuğum olsa Ancak bu kadar sever Eksik olmasın pek sever abla Bilir misin hanım kızım Mesude bazen takılır bana Abla Osman'da perizat da senin değil Benim torunlarım da <gülüyor> Hakkı yani. da yok değil Mesude'nin Vallahi ben de müstakbel damadım diye bakıyorum kendisine. Bak duydun mu Feriha? <gülüyor> Teşekkür. Ama henüz bilmem ki. Aa, aşk olsun Feriha Hanımcığım. Sizler istedikten sonra? Ee, babası var tabii önce onun fikri alınacak. Ee, tabii. tabii tabii orası öyle. Ee, her işin hayırlısı. <gülüyor> aşk olsun mezude. Sen de böyle söylersen yo, yani. Yok <gülüyor> yo, hanım kızım. Başka türlü anlamayın. Bak bana hak vereceksin. Bizim Osman biraz dik başlıdır. Kendi düşüncesine göre hareket etmek ister. Hanımefendi hele bu günlerde yanına yaklaşılır gibi değil. Bağdat'ın İngilizler eline geçmesinden Handeciğim. Sen de biliyorsun bizler kadar memleketin halini... Hanımefendi zevci dolayısıyla bizden daha iyi bile. Doğru ama o ayrı bir şey. Ah, neyse e, kızlarımız geliyor sonra konuşuruz. Nasıl? Sıkılmadınız ya kızım. Hayır efendim. Hale çok güzel vakit geçirdik. Piyanonuzu dinleyemedik bugün. Teyzeciğim bilmem ki. Perizat da en aşağı benim kadar çalıyor. Yok sen torunundan daha iyi çalıyorsun doğrusu. <gülüyor> Ama ben Alaturka'yı severim. Anneanne hala Alaturka çalmaz. İsrar etmeyin sakın. Terizat, bitmedi mi Allah aşkına daha annemin işi? Bitmedi. Mesude teyzeme yardım ediyor. Amma da uzadı, ha. Biter ne olacak? Ne olacağı var mı? Gelsin de konuşalım. Neyi? Gireceğim mektebi. E, bitirir gelir konuşursun. Gelsin yahu babam da yok. Kiminle konuşacağız? Zaman azalıyor kayıt için. Ayıp olur abi bitirmeden. Biraz sabret. Babamdan mektup var mı? Var dün geldim. E Niye söylemiyorsunuz? E, söyleyecektim. Dün akşam geç geldin evesen. Biz de erken yattık nasıl söylerdik Tam da erken yatacak geceyi buldunuz Öğrendin işte al oku istersen Evet Çok şükür iyiyim yalnız sıcaktan şikayetim var Osman'ın mezuniyetine pek sevindim Tahsil hususunu kendisine bırakıyorum Hepinize Allah'a emanet ederim Selam kelam Heh. Babam da tafsilat vermez ki birader e, Öyledir adeti Rahatladın mı biraz? Yok ama hadi neyse Abi Ne var? Hidayet Bey'in kızını nasıl buluyorsun? Kim Hidayet Bey? Teyzemin arkadaşı Hande Hanım var ya onun kocası Onların kızı Hali Çok beğenir annesi seni Beni mi? Oh, çok iyi Halise Söyle nasıl buluyorsun Haliyi? İyi güzel ne olacak? <gülüyor> Hiç sadece sordum Ne gülüyorsun Halise? Onun hakkında ne düşünüyorsun? Bırak gevezeliği de canımı sıkma Ama neden işte konuşuyoruz Benim ne konuşmaya keyfim ne de o kız hakkında düşünmeye niyetim var eh, haber vereyim Yarın annesi bize gelecek Kızını da getirecek Teyzem davet etti kızı da Bana ne Sen de evde bulunacaksın ee, Sıkma yeter Bulunacaksın emir bu Şe, sustur şunu. E, Bahleyen mı bahçeye? Bırak bahçede açıkta geçsin. E, geleni gideni kovalin. Öyleyse arka bahçeyi al. Ara kapıyı da kapat ön tarafa geçmesin. E, ama... Uzatma. Kusura bakma Halicim. Biz her gün birkaç fasıl uğraşırız bununla. Sevimli hayvan ama. Ben köpek severim. Sadık ve akıllı hayvandır. Fakat anneanneme hiç sormayın. <gülüyor> Üstüme değecek abdestim bozulacak diye ödü kopar. <gülüyor> Fransız mektebine gidiyor musunuz galiba? Evet. Dört yıldan beri. Abim pat diye birden sorar. Yo neden? <gülüyor> Konuşuyoruz. Yabancı dil öğrenmek iyi şey. Gayret edilirse kendi kendine öğrenilir. Ama çok zor Halicim. Yabancılarla konuşurken faydası çok. Yabancılarla görüşüyor musunuz? Babam hariciyede de olduğundan kor diplomatikten çok kişi tanır. Ne iyi. Rahatça konuşabilir insan lisan bilinci onlarla. Toplantılarına gidiyor musunuz? <gülüyor> eh ara sıra. Evvelce çocuktuk. Yalnız babam giderdi. Bizim cemiyet hoş karşılamıyor kadınların gitmesini. Bir Alman madem var beni pek sever. Ona söz verdi götüreceğini ama <gülüyor> bakalım işte. Ee, nasıl bu yabancılar? Vallahi her şeyleri bizden farklı. Ah, ben de görmek isterdim. Bir şey söyleyeyim mi sana Hali? Hı. Çok merak ediyorum onları. Tabii nereden göreceksin? Bizim muhit mutasıptır. Bir vesile de olmazsa... Ah İzat'cığım bak iyi tesadüf oldu. Yakında Fransız sefaretinde bir balo varmış. Babam söyledi dün akşam... Annem gitmem dedi. Gelir misiniz siz Perizatçı? Anneme söyleyelim. Ne dersin abi? İyi olurdu Osman Bey. Sıkılmazsanız. Teşekkür ederim. Bir düşünelim. Belki... Harbiye nezaretinde vazife alışıma memnun oldun mu Halil? İki cihetten olmadım efendim. Neden? Biri... ...sizin kumandanlığını yaptığınız alaydan ayrıldığımdan... ...yahut siz ayrıldığınızdan... ...ee o iş geride kaldı... ...evet 1918'i bulduk... ...beni üzen ikinci noktada... ...terfiyenizi yapmadan... ...bu vazifeye getirmeleri... ...biliyorsun Halil Bey... ...sana inandığımdan gizlemem... ...ittihatçılar ile iyi geçinmekteysem de... ...tam manasıyla... ...kendilerinden olmadığımdan... <gülüyor> ...yoksa çoktan miralay olmuştuk... ...bu da çok sürmez efendim... İçare bulmalı. Aldırma. Sürdüğü kadar çekeriz. Gelelim söyleyeceğime. Filistin cephesindeki yedinci orduya tayinine ben sevindim. Ya. Oraya mı tayin edildim? Bana tebliğ etmediler henüz. Ben öğrendim. Sen de kalsın. Alo. Ha. Anladım. Yarın görüşebilirim. Öğleden sonra toplantı var. Emin olabilirsiniz her zaman gibi efendim o husus hakkında. Wehlert Almanya seyahatinden döndükten sonra bakalım ne değişiklik olacak. Ne zaman dönüyorlar? Alman cephesini geziyorlarmış. Mareşal Hindenburg ve Ludendorff ile görüşmüşler. Dönüşleri yakında herhalde. Yanılmıyorsam yapılan bir sürü yanlışlık. ...Cenip cephesinde bir hayli kötü hale sokmuş bizim ordular. Suriye'de de işler Balkanların bir başka çeşidi galiba efendim. Maalesef öyle. Hep sevk ve idare hatasından. 1912'deki bozgunda... ...fırka çatışmasındandı. Balkan Harbi'nin birinci safhasını da... ...ikincisini de biliyorsun. Birincisi tam bir bozgundu efendim. İkinci nispeten yüz karasını sildi ama... ...öncekinin yıkıntısını... ...kaybını büsbütün telafi etmesine imkan var mı? Bulgarların Sırplarla ve Yunanlarla savaşması... Romenlerin de şimalden tecavüzü bizim işimize yaradı o zaman. Evet. Yalnız şurası muhakkak ki... ...çetecilerin yaptıklarını ödetmek ve intikam almak... ...bizi iyice sarmıştı Halil. Orada bizim çetelerin hizmeti çok oldu. Doğru. Karşılığımız aynı oldu. Ama başka yapılacak da yoktu onların gaddarlığına karşı. Neyse, neyse bir hengameyi böyle kapadık. Efendim biz imparatorluğun çok daha dağlı bir devrine rastladık Öyle, galiba. öyle, öyle. Bakalım bundan sonraki siyasi gelişmeler ne gösterecek. Ha! Şunu söyleyeyim mi? <gülüyor> Mustafa Kemal Paşa'nın mühim bir vazife alması muhtemel gibi geliyor bana Halil. Ne kadar isabetli olur ama. <gülüyor> Fransızlar Almanlara karşı cephede kazandıkları başarıyı kutlamak için balo veriyorlar. Gider miyiz? Çok gittik canım. He, olmaz ama davetliyiz. Peki onlarla harp halinde değil miyiz? Ortalık sükunet buldu. mütareke geliyor. Konu komşu hoş karşılamıyor gibi öyle balolara gitmemizi. <gülüyor> canım biz mecburuz mesleğimiz icabı gitmeye. Alışmak lazım efendim. Sen kızını götürsen benim yerime. A bak o olur. Hah. Hale! İşitmedi. Hale! Geliyor! Daha iyi gençtir o. Geçen gün babam beni götürsün deyip duruyordu. Efendim baba? Kızım baloya gitmek istiyordun. İstiyorum ne zaman? Ayın 27'sinde kızım. İyi. Yalnız Feriye teyzenin oğluyla kızı da gelebilir mi? İki kişi davetli kızım. Baba ne olur? Bir çaresini bulursunuz size. Hidayet senin yakın dostundur onların protokol şefi Bir kere konuşsan ve Söpiyer ile Nasıl olur ayıp olmaz mı Aa. Hem çok dostuz diyorsun hidayetçim hem de işi uzatıyorsun Peki yani. peki bir ararım kendisini Al. Beni emretmişsiniz misiniz ah, sen misin şeref ettin. Gel bakalım. Buyurun efendim. Otur. Önce yüzbaşılığını tebrik ederim. Sağ olun komutanım. Yeni tayinin 7. Ordu'ya çıktı. Hayırlı olsun. Sağ olun komutanım. Muhtemel muhterem komutanım. E, binbaşı Halil Bey de tayin bekliyordu. Evet. E, affınıza sığınarak onu da sorabilir miyim? O da 7. Ordu'ya. Sen onun taburundasın. Sağ olun. Yüzün güldü ne o Balkanlar'da kendisinin emrindeydim bildiğiniz üzere Yaralanışından birkaç dakika öncesine kadar da Beraberdim sizden iyi olmasın Çok iyi komandandır efendim Bir birlik içinde anlaşmak çok mühimdir Ben de memnun oldum ikinizin hesabına Şimdi neredeyse gelecek o da İnşallah orada da emrinizdeki gibi Muvaffak olmaya gayret göstereceğiz Gir Aa, hoş, geldin. hoş geldin Otur şöyle Otur Eh, senden bahsediyorduk Hadi gözün aydın İstediğin gibi biri verildi emrine Sağoluz efendim sayenizde Muhterem kumandanızın himmetiyle olduğu muhakkak efendim <gülüyor> Fakat ben hala üzgünüm Neden Sebebi nedir gene Efendim rütbeler bazen hakkıyla verilmiyor Anladım demek istediğini Bak Halil Sen de gençsin şeref ettin dinle Dinliyorum kumandan Rütbe ikinci safta gelir Terfi tabi mühimdir. Onun izahı ayrı. Asıl önde gelen hizmettir. Siyasi sebeplerle, hissi sebeplerle bir insana layık olduğu rütbeyi vermeyebilirler. Asıl olan sen kendi vicdanınla, aklınla, adalet ama tarafsız adalet duygunla, hizmet anlayışınla o rütbeyi kendine verebiliyor musun? İşte o kadar. Bir rüzgar esmesiyle başkumandan vekili olmuşsun ne çıkar? Ne çıkar? Sofya ateşe sonra... Mustafa Kemal Paşa'ya karşı nasıl davranıldığını biliyorsun. Anafartaları kazanıyor, İstanbul'u kurtarıyor. Evet, evet İstanbul'u kurtarıyor. Gelibolu'dan düşmanı sokmamak suretiyle İstanbul'u kurtarıyor. Paşalığını ta Nisan 1916'da veriyorlar. Halbuki Bayır'ı taarruzunun ertesi günü terfini vermeleri gerekirdi. Benim görüşüm bu. Teyzemlerden ayrıldığımıza iyi ettik mi acaba diye düşünüyorum Halil Bey Eksik olmasınlar çok iyiler ona hiç hiç şüphe yok ama kendilerine yük olmuyor gibi geliyordu bana Teyzemin aklına hiç öyle bir şey gelmez Sonra bir şey daha var Feriha Mahir Bey'e söz gelmesini istemem Kendisi İstanbul'da vazifeli ya e ben de buradayım şimdi Çok yakın olduğu için Mahir Bey binbaşı Halil'i hep himayesinde tutuyor gibilerden söylenti çıkmasını da istemem Biliyorsun insanları. Bazı kişilerden beklenir her türlü dedikodu. E, fakat çok şükür Mahir Bey de seni de yakından tanıyanlar var. Öyle değil mi anne? Ha, elbette oğlum. Hiç endişe etmesen. Ama insanların ağzı torba değil ki büzesi. Neyse anne Halil Bey'in istediği oldu. Aha. Allah'tan Mesudi'ye çok yakın bir ev buldum. Ha, ona ben de sevindim Valide Hanım. Bırakıp İstanbul içinde uzaklara gitmek de... ...bunca yıl sonra çok tuhaf hatta ayıp bile olurdu. Ya hakikaten. Bir ev gibi olmuştuk ablamla. Şimdi eniştem de İstanbul'da. Yalnız değil artık. Bu işi hallettik. Bir de Osman'ın mektebini bir karara bağlasak. Ya siz hareket etmeden iyi olurdu. Nerede o? Yukarıdaydı ama sesi çıkmadığına göre. Siz gördünüz mü anne? Ee, ben namazdaydım kız. Dualarım uzun sürdü. Siz de bilmiyorsunuz. Ayşe'ye soralım. Ayşe! Buyurun hanımcım. Küçük beyi gördün mü? Ha, sabahleyin Reşit efendiye söylirdi ben Mesude hanım teyzeme giderim değil. Yemek zamanı geliyor hala yok. Yemeğe geleceğim dediydi efendim. Hay kızım neden haber vermiyorsun? Vakit bulamamıştır. Canım. Ayşe zor vakit bulur biraz. Söyleyecektim hanıma. Reşit evde mi baba? Evde Küçük bey. Beni sordular mı? Sordular aşağıya. Ha Küçük bey komindana diyeceğim miyim benim işi. Tamam söz verdim sana. Tam zamanında geldin Osman'cığım baban soruyordu Buyurun baba Gel bakalım da konuşalım Evet Hangi mektebe gitmeyi düşünüyorsun oğlum Mektebi hukuka diyorum Bir dakika hanımcığım Söyle bakayım sen kendi Harbiye mektebine baba Pekala kendi bilir Bu işi bitirdik hanımcığım Bu kadar çabuk mu E ne olacak asker çabuk karar verir Sağ olun baba Eliniz öpeyim Allah'tan hayırlısı Baba sizden bir şey rica edeceğim. Evet Reşit Terhis oldu. Benden iyi biliyorsunuz. Kaç gündür bana diyor ki ben artık memlekete dönmeyeceğim. Ayşe'nin de benim de yerim burası. Onları tekrar Erzincan'a... Erzincan'a gitmeyecekler. Her ikisi de bizim adamımız. Cepheye gitmeden sana zaten söyleyecektim Feriha. Çok iyi. Aynı şeyi düşünüyordum ben de. Allah razı olsun Halil'den. Sevaba girdin. Sizin hareket ne zaman baba? Bir mani çıkmazsa haftaya bugün. Bu akşam yalnızdım ben de. Eniştenin toplantısı varmış nezarette gelmeyecekmiş. Niyetinde ne daha önceden gönderdin çocukları bana. Perizat sabahtan koymuştu aklına. Ee, siz gelmeden ablamla iki dakika önce çıktı yukarı piyanosunun başına. Ben dün söylüyordum. Dün göremedik teyzecim sizi. Doğru ablacığım. Osman'ın dünden beri aklı sizde. Ah bilirim aslanımı. Gel bakayım şöyle yanıma. Gel. Ah şöyle... Ee, babandan haber var mı yeni? Var, dün geldi mektup. Mahir Bey enişteme yazmış ama kısacık mektubun içinde sizi de soruyor. Hem de teyzelerinin bir dediğini iki etmeyiniz diye tembih de etmiş. <gülüyor> Eksik olmasın. Onun da eniştenizin ömrü de hep böyle geçiyor. Dört senedir büyük harbin içindeyiz. Ne olacak bakalım daha nelere katlanacağız? Annem sizlerin gelmenizi bilhassa istedi Ferizatçı. Eksik olmasın. Hande Hanım teyzemi çok yakın akrabamız gibi tutarız. Efendim cemiyetimiz böyle balolara alışık değil. Bizim hanımı bir defa götürmüştüm. Mahallede dedikodu olduğu gibi çalkantısı ta nezarete kadar geldi. Şimdi aynı şeye sebep olmayacak mı efendim? Olabilir <gülüyor> ama o kadar değil. Annemle ben ısrar ettik. Eksik olmasın kırmadı bizi. Gene bir takım... Artık aldırmamak lazım aldırmamak. Efendim? Anımı getirmedik işte ama çocuklarımı sizlere getiririm doğrusu. Alışacak tabii kadınla erkekli toplantılara. Evet şimdilik erken görünüyorsa da kadınların erkeklerin içtimai münasebetlerini medenice ayarlayacağı bir dünyaya ilk adımları atmaya çalışmalıyız. Çok geç olacak gibi abi. Bu medeni atılışı yapacak öncü lazım. Olur inşallah. Eee çocuklar. Siz neden dans etmiyorsunuz Osman bey? Ederiz efendim, dans edenler biraz çoğalsın da. Hadi bakalım delikanlı sonra da Periizat hanımla biz dans ediyoruz. <gülüyor> efendim önce siz etseniz. <gülüyor> Pekala, Periizat hanım lütfen. Ah, eyvah yandım Hal. Yo yo cesaret. Kız kardeşime cesaret verdiniz Hala Hanım. Bakın, Bakın gayet iyi uyuverdi değil mi? Biz kendi kendimize evde talim yaptık Periizat'la. Çok iyi. Sizin kendisine öğrettiğinizi söylemişti. Ben de babamdan öğrendim. Viyana'da öğrenmiş babam orada vazifeliyken. Aa, demek zincirin halkası bana kadar uzadı. Sizin perizata öğrettiğinizi o da bana öğretti. Bakın şu sarışın madamla şu zabit iyi dans ediyorlar. Bu adamları görmek istemezdim burada ama ne yaparsınız? Siz ona değil mi adama bakın sinirlenmemek için? Size baksam daha iyi bence. Daha zarifi ve güzeli varken. Alman ordusunun kart cephesinde durumu kötü şeref ettin. Şarkta galiba muzafferiyet kazanmışlar. Fakat zannetmiyorum bu neticeye tesir etsin. Evet efendim. General Falkenhayn'in yalnız orduya değil... ...devlet idaremize de gereksiz yere karıştırılması büyük hata bence... Mustafa Kemal Paşa'nın bu zata karşı koyması... ...harikaydı Şerefettin, harika. Enver ve Cemal Paşa'larla farkı ortaya çıktı kumandanım. Daha öncesinden, daha öncesinden. Bak Şerefettin. Paşayı daha kola asıyken... ...Selanik'te tanımıştım. Allah selamet versin, kumandanım Mahir Bey'le... ...meziyetinin emsalsizliğini daha o zaman anlamıştık. Ordu kumandanımız Mustafa Kemal Paşa olduğu için... ...taliğimiz varmış kumandanım. Varda ne demek, mazhariyet bu. Bizim orduyu gereği iyi çekecek efendim. Hiç tereddütsüz. Bizim vazifemiz... Paşanın verdiği emirleri harfe harfine en iyi şekilde tatbik etmek o kadar Boynumuzun borcudur kumandanım Ver bakayım ordunun son evreni Buyurun Çekilişin mümkün olduğu kadar piyadeyi koruyarak ve zayiatsız yapılması gerekiyor Zayiatsız İşte kumandanlık budur Sırasında askeri ateşe sürer Fakat sırasında bir damla kanla kıyamaz Evet efendim Yarın şafak sökmeden alacak karanlıkta alay yola çıkacak Baş üstünde kumandanım Piyade birlikleriyle irtibat. İrtibattayız kumandanım haberleri var. Asker daha uyumadı galiba. İstirahat ediyorlar. Atların yemi suyu. Verildi kumandanım. Hadi gel bakalım tavlayı bir dolaşalım. Emredersiniz binbaşım. Uygun görürseniz baştaki tavladan başlayalım. Kim bu? Harputlu Ali Çavuş İyi söylüyor İç yanmış gari benim. Kendine Harputlu Aşık Ali derlermiş efendim Sası da o çalıyor? O çalar efendim Kırılacak diye keyfi kaçıyor Anadolu çocuğunun bütün duygusu bu türküde Bütün hayatı kumandanım Bu çölleri korumak için bizim çocuklar kan döküyor Ne biçim şey Bu kurak, bu susuz toprakları bizim kanlarımız suluyor Oh Şerefettin, dolmasın gözlerin. Yok efendim işte. Türkü içime işledi biraz. Biz nasıl tuttuk artık Şerefettin? Sen daha çok şeylerle karşılaşacaksın. Zaten hazırız binbaşım. Bırakalım lafı dinleyelim şimdi biraz. E, tavlaya gidecektik efendim. Bir dakika dur gideriz. Dinleşim. Babandan mektup var mı kızım Var enişte bey Bize yazmış sizinkinde de içine koymuş Buyurun getirdim zaten e, Acele yazmış evet e, Yedinci ordu kat kat kuvvetli düşman karşısında Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde Mahirane bir şekilde çekiliyor Sağımızdaki ve solumuzdaki Ordularda Maalesef bizdeki intizam yok Hepimizi kahreden de bu ...Kaleb'e kadar devamlı çekileceğiz. Her an İngiliz kuvvetleriyle çarpışmamız... ...beklenebilir. Evet. Sonra? Sonrası ne olacak amcım. Orası bana ait. Kapı çalınıyor. Hemen açayım. Bizimkilerdir. Ablamlardır herhalde. Ah! Dur kızım dur dur. Ben ihtiyarım öyle acele etme. Ben yardım edeyim efendim. Aa, eksik olmayın evladım. Nasılsınız ablacığım? İyiyiz oturuyorduk. Ya siz enişte eniştebe görmeyeli beri? <gülüyor> Uğraşıyoruz ama evde değil tabii dışarıda. Aman Allah <gülüyor> sağlık versin de. Nerede oturalım abla? Siz nerede arzu ederseniz oturun. Kusura bakmasınız ben biraz müsaadenizi istiyorum. Tabii ya. tabii siz rahatsız olmayın hiç. Anne kim gelecek biraz sonra teyzeme biliyor musun? Yok. Hande Hanım'la Hali Hay Allah bilseydik üstümüze bir çeki düzen verir. Ne var üstünüzde Kapıya bakın Ben bakarım teyze Hı. Uyursunlar efendim <gülüyor> Bekletmedik inşallah Yo, Hayır efendim şöyle efendim şöyle. <gülüyor> Hoş geldiniz Hande'cim Sen de kızım <gülüyor> Bekliyordum zaten. Buyursunlar kızım, buyursunlar. El öpenleriniz çok olsun. <gülüyor> Özledik hanım efendim. <gülüyor> <Ben de öyle. gülüyor> Halide pek istiyordu Perizat hanımı. Çok iyi oldu rastlaşmamız. Evet biz de güzel kızımızı özleniştik zaten. <gülüyor> Baloda iyi vakit geçirdik dedi hale. <gülüyor> Bilmem siz ne dersiniz Perizat hanım? Çok eğlendik. Hmm, dur Halicim dur. Bakalım arkadaşın ne diyecek? Osman Bey'in fikri? Oğlumun yerine ben söyleyeyim efendim. Ona da pek cazip gelmiş efendim. <gülüyor> Hidayetin söylediğine göre dans etmişler Hali'yle Osman Bey. Pek de yakışmışlar birbirlerine efendim. Elbette efendim. <gülüyor> <gülüyor> ...süratimiz iyidir herhalde. Siz bilirsiniz kumandanım, isterseniz sürati arttırabiliriz. Atlar yorgun. O da bir tarafa fiyade kuvvetlerimizle aramızdaki emniyet mesafesini kapatmak doğru olmaz. Evet efendim. Halebe ne kadar kaldı, bak bakayım haritaya. Uçacak neredeyse. Evet efendim, elli şuraya kadar, yirmi kadar da... ...yetmiş kilometre var kumandanım. Pekala, devam öyleyse. Fakat bu taşlık garazide nedir bu fırtına? İnşallah uzun sürmez başım. Askerler de atlar alacak. Gittikçe artıyor. Bu tepelerin arkasından nereden çıkacağı belli olmaz kafirin. Yerli aşiretlerin de öyle. Öncüler uyarılmıştır binbaşım. İyi ettin? Evet. Askerlikte tedbir zayiatı azaltan başlıca unsurlardandır. Öncüleri zaten seçerek çıkardım kumandanım. Biz gerekeni yapıyoruz. Acaba 8. ordumuzun hali nedir binbaşım? Hayli kötü. Tutunamayışları işleri bize de teşir etti. Ne zorluklarla geçtik şeria nehrini. Neyse. Mustafa Kemal Paşa'nın emsalsiz sevk ve idaresiyle kimsenin erişebileceğini zannetmiyorum Ha, onu söyleyeyim. Bir taarruza uğradığımız takdirde çabuk ulaştır şimdiden Bölükler takımlar emir beklemeden açılacak Ve duruma göre piyade muharebesi yapılacak Bölükler emrinizi biliyor kumandanım bir daha tekrarlayın Fırla yüzbaşı çabuk Hücum dört noooollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll oh! Gelirtici bir. Lazım çabuk. Ayıp benim arkasındayım. Ne oldu komutanım? Elini selmesin efendi başına. Hayır! Şu da kan var. Bu şey bir komutan. Sağdan geldiler. Şu kopuk parmaklarıma bakıyorum da fazla hayıflanmıyorum biliyor musunuz baldıran. Sizin gazanız benim dualarımda kabul olunmuştur Allah'ın katında 1914'ten beri dökülen kanlara Kaybettiğimiz canlara Kopuk ellere, kollara, bacaklara karşılık kazandığımız ne? Biliyor musunuz Valide Hanım? Bugün nedir? 17 Ağustos 1920 mi? Bir hafta önce imzalanan Sevr dedikleri alçak bir anlaşma Feriha gel dinle Anlamadım Gel anlarsın Memleket akıl ermeyecek bir biçimde parçalandı sev denilen vrayla Mondros'un üzerine tuz berekti bu. Ne ordu kaldı ne maliye ne adliye. Kala kala fakir üzerinde yaşanması güç bir avuç bozkır toprağı. Şimdi bir de memleketin helal süt enmiş evlatlarının hareketine karşı... ...hilafet ordusu namıyla bir kuvvet meydana getiriyorlarmış. Halil bey bırak bunu şimdi. Sıhhatin zaten iyi değil hasta olacaksın son. Ne olursak olalım be hanım Hiçbir değer kalmazsa sıhhatin ne değeri var Doğru Allah yardımcımız olsun ne diyelim Halebe çekilmemiz Daha dün gibi Yüzbaşı Şerefettin'i Oralarda bıraktım toprağa Adından tanırsınız Aşık Ali Çavuş Daha öbürlerine Son muharebeyi Birinci Teşrinin 25-26'sında Halebin 5 kilometre de verdik. İyi dövüştük doğrusu. Mustafa Kemal Paşa da dövüştü. Ordu kumandanı bu. Gelecek nesiller bunu bilip ona göre ayarlamalı kendilerini. Fazilettir yapılanı unutmamak. Perizzat babam nerede? Mahir enişteye gitti. Bugün üzgün müydü? Her zaman öyle Malul olarak ordudan ayrıldığından beri içinden bir şey kopmuş Alınmış gibi Benim zabit çıkışma sevinmiyor mu? Zaten sevindiği başka bir şey yok ya, Hale ile benim sözümün kesilmesine Biraz da ona Bak yeri gelmişken söyleyeyim Hale seni sahiden seviyor abi Pek belli değil ama ciddi kızlar belli etmez. Adet böyledir. Anzavur'a silah ve cephane götürmeye beni memur etmişler Enişte Bey. Ne zaman öğrendin? Yeni bu sabah. Buyurun. Emir bu. Evet tarihi yeni. Nereden çıkmış bu yazı? Haberim yok. Bir çare bulunamaz mı? Benim benim çok üstümde evladım. Anlıyorum seni. Yoksa bir şey yapmak istemez miydim? <gülüyor> dur, dur, dur, dur bakayım, dur. Telaşe, telaşe. Telaş. Efendim nasıl olur bu? <gülüyor> bu mesleğe girdiğim hep bin kere pişman. olur soğukkanlı olmaya çalış önce evladım. Nasıl yaparım efendim ben bunu? <gülüyor> kimseye bahsettim mi bu emirden? Hayır efendim, hayır hiç kimseye. İlk defa size açıyorum. <gülüyor> Bak, dinle. Sen babamın oğlusun. Benim yeğenimsin. Soruyorum. Ankara'daki milli hükümet için her şeyi yapar mısın? Yaparım efendim. Namus sözü. Namus sözü efendim. Dinliyor ise. Hükümetçe hilafet ordusuna... ...Anzavur'a silah ve cephane gönderiliyor. Bunları ben hazırlattım. Bil ki hepsi bozuk silah ve cephane. Onların bir kısmını İzmit'e... ...bir kısmını da Bigay'a götürüp... ...orada teslim edeceksin. Sonra efendim. Sonrası sanayi. Kendin karar vereceksin Ankara hükümeti kuvvetlerine katılmak zor değil Sana yardım edeceğim Bundan babama bahsetmeyelim Bir müddet önce biliyorsunuz Rahatsızlık geçirmişti kalbinden Bekala. Ben gerektiği gibi konuşurum Anlaşıldı efendim Kurtuluş yok bu işten Bu işten kaçarsam Bütün işler büsbütün kötüleşir Akıllıca düşünüyorsun aferin Yarın beni gör gene. Yalnız ihtiyatlı Allah işini rast getirsin Ellerinizi öpeyim efendim Ne o, oturuyor musunuz? Buyur küçük bey Sen yukarı kata çık Ayşe Reşit'le konuşacaklarım var Bak bakalım iyice mı? Te yukarı kata yöneldi küçük bey Pekala öyleyse Otur. Dinlerim küçük bey. Bak sen erkek adamsın. Temiz Anadolu çocuğusun Reşit. Onun için konuşuyorum seninle. Önce bana Allah'ına yemin et kimseye söylemeyeceğini. Allah'ıma yemin ederim küçük bey. Senin Balkan Harbi'ndeki yiğitliğini biliyorum. Bana yardım edeceksin. Sen olursan benim işim kolaylaşır. Ne yapacağız be Buradan bir yere silah götüreceğiz. İşimiz çok mühim. Oradan da hani Ankara'da Mustafa Kemal Paşa var ya. ...o kafirleri memleketten temizlemeye çalışıyor. Sen de görmüşsün Selanik'te onu. Seni götürmüş babam. Hani genç, yiğit, sarışın bir zabit görmüşsün o zaman. Bilmiş hem. Bilmeyiz olur muyum? O zaman babayı git sarı bıyıkları var idi. Heh i̇şte. Sonra onun ordusuna katılacağız. Süvari değil misin sen? Süvari kim? Allah küçük begim. Daha gerisi reşit. Bu İstanbul'da gördüğün kafirleri... ...memleketten atmaya çalışacağız. İnşallah begim. Yalnız benim... Evet, anlıyorum. Ayşe. Ayşe bizimkilerin kızı değil mi? Be? Ne düşünüyorsun? O zaman Begim. Sonuna kadar imrindeyim Bak Ferih'a. Gazete Mahir'in işten miralaylığa terfiğini ancak bugün yazıyor. Çok sevindim. Ablamın namına da. Gecikti bile. Bak bir haber daha... Anzavur kuvvetlerinin harekatı... Buradan hilafet ordusuna silah sevkiyatı... Bakalım ne diyor melunlar... İstanbul hükümetinin... harbi nezaretine verdiği talimat üzerine piyade tüfeği... Hafif makineli... Ve makineli tüfek sevk edilmesine en kısa zamanda başlanacaktır... Edirilen bilgiye göre ilk parti suvarı mülazimi Osman Halil Efendi'nin nezaretinde... ...bir mangı askerle dün yola çıkarılmıştır. Silahların teslim yeri İzmit olup... Tamam, ne söylüyor? Feri... Aa! Aa! Ayşe, Ayşe koş! Reşit'i çağır, çağır. Baba! Ne oldu anne? Reşit ben... çok anladın. Baba, babacığım... ...Nahir Bey divanlı harpten kurtuluncaya kadar neler çektik. Tam Osman'a vazife verildiğini söylemeyi size gelirken tutukladılar. Yazık ki Halil Bey de işin üç yüzünü öğrenemeden okumuş gazeteyi. Osman'ın hiçbir izini bulamadılar. Yirmi yaş ihtiyarladım abla. Vurulanların listesinde Osman'ın adını duyunca yıkıldı Halil Bey. Doğrusu Hande'nin kızı Hale de çok keder etti nişanlısını. Kaç talibi çıkıyorsa hiçbirini istemiyormuş. Neyse bırakalım üzücü bahisleri. Halil Bey iyice mi biraz? Eh, i̇yi diyelim. Ne iyisi Nasıl yaşadığımı ben de bilmiyorum. Yarım adam olduk bu inmeyle. İyileşeceksiniz Halil Bey. Çok şükür. Ne diyeceksiniz başka? Hey git. Bundan on sene önce... Balkanlardaydık. Namus uğruna... Şeref uğruna ölme meydanı okuyorduk beraber. Şimdi 1922. Öyle. Tam 10 sene. Malumiyet bir şey değil. Beni asıl Osman yıktı. Neyse. Haber var mı Ankara'dan? Var babacığım. Sabah gördüm Mahir enişteyi. O da size soracakmış. Emekli ettiklerinden beri kimseyle görüşmüyor. Ne yapsın yenge Hanım? Bu herifler neyi takdir edecekler ki? En iyisi uzak olmak bizden olmayanlardan. Hatıralarını yazıyormuş baba. Öyle mi? Başladı demek. Bana bir ara bahsetmişti. Yeni başladı. Ben biraz anneannemin yanına çıkıyorum. Demir çağırmıştı. Eyvah kızacak. İnşallah. Ya ne iyi olurdu. Yok yok değil galiba. Efendi Efendiden getiririm dedi. Genç bek, hiç durmadı gitti. Kime getirmiş mektubu? Begefendi gel. Ver bakayım Feriha. Epeyce de kirlenmiş zaten. Ah! Bu Osman'ın yazısı. Ne? Ne söylüyorsunuz? Babacığım... Size bu ikinci mektubum... Bilmem aldınız mı ilkini? Cevap vermediğinize göre herhalde elinize geçmedi. Kısaca söyleyeyim ben Anzavur'a silah götürürken kaçtım ve milli orduya katıldım. Son olarak 26 Ağustos'tan beri taarruz halindeyiz. 30 Ağustos'ta başkumandanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde en büyük zaferi kazandık. Şimdi ordu başkumandan paşamız içimizde ve başımızda olduğu halde İzmir'e yürüyoruz. Bunu ikinci orduya habercik giderken gidecek olan Reşit'in... ...Burta istikametine dört nalı hareketinden önce yazdım. Bilmem ki elinize geçecek mi? Oğlunuz... ...beşinci suvari kolunuz... ...Munazmı Osman Halil... ...Ferya... ...Osman Sağ... ...Kumandanıma haber... ...Ordu yürüyor... ...Mustafa Kemal Paşa İzmir'e yürüyor... ...Ben de yürüyorum... ...Bakın Valide... Yenge, ordu yürüyor, yürüyor Mustafa Kemal Paşa